destekleri için açık radyo dinleyicileri Nisan ve Asya Borahana teşekkür ederiz. Babel'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan ERCİMENT GÜRÇEY Похоже, думала, ты будешь со мной навсегда. Но ты уходишь. Ты теперь в толпе не узнаешь меня, только как прежде любя. Я отпускаю тебя. Позови меня с собой. Я приду сквозь злые ночи. Я отправлюсь за тобой. Lari su Herkese merhaba, 95.00 Açık Radyo'da Babil'den sonraya bugün Rus müziğinin primadonası Anna Bugaçova'dan dinlediğimiz bir şarkıyla başladık. Bugaçova şarkısında gittiğin yere beni de götür diyordu. Bugün programda bir konuğum var, daha doğrusu program ortağım demek daha doğru olacak. Anımsayacaksınız geçen yıl internet gazetesi, medya günlüğünün kurucusu. Cenk başlamış ile yıllardır tutkuyla takip ettiği Genesis grubunu konuştuğumuz bir program yapmıştık. Cenk Bey ile geçen hafta hayatta veda eden gazeteci ağabeyimiz Adnan Genç aracılığıyla tanışmıştım. ve O programda işte gelecek zamanlarda da birlikte programlar yapmaya Rusya'yı ve Rus müziğini konuşmaya, devam etmeye karar vermiştik. Bu bağlamda bu bugün Medya Günü ve Babil'den sonra ilk ortak bir programını yapıyoruz diyebilirim. Cenk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizinle Adnan genç aracılığıyla tanışmıştık. Ne yazık ki geçtiğimiz hafta, 17 Mayıs'ta onu kaybettik. Bu programla birlikte geçen hafta olduğu gibi Babil'den sonra da Adnan abi'yi anmaya devam edeceğim. Adnan abi için ne söylenebilir Cenk Bey? Evet, yani maalesef tabi çok üzücü bir haber. Neredeyse 40 yıldır tanıyordum. 1986 yılında milliyete girdiğimde tanışmıştık ve bütün bu süre içinde arada benim yurt dışında bulunduğum dönem haricinde ilişkimiz bir şekilde devam etti. Son derece güler yüzü, son derece eskileri, canlı bir insandı. Son zamanlarda sağlık sorunları çekmeye başlamıştı. 7-8 aydır bir bakım evinde kalıyordu ama buna rağmen son derece üretkendi medde günlüğü dair bir sürü internetsiz için sürekli olarak yazılar yapıyor, röportaj yazılar yazıyor, röportajlar yapıyor. de yani o gazetecilik, muhabirlik tutkusunu canlı tutmaya devam ediyordu ve sizin de belirttiğiniz gibi bizi tanıştırdı o olmuştu. Onun sayesinde geçen yıl Aralık ayında cinsle ilgili bir program yapmış. Benim açımdan çok önemli ve tarihi bir yayındı. Çünkü İşin aslı ne müzik uzmanıyım ne de Cenesiz. Sadece Cenesiz'i çok seven ortalama bir müzik severim. 37 yıllık gazeteciyim ama müzikle ilgili ilk yazımı o birlikte yaptığımız programdan çok kısa bir süre önce yazmıştım. Siz de sağ olun Adnan vasıtasıyla o yazıyı okuduktan sonra beni ve Cenesiz'i programımıza konuk etmiştiniz. O programda Babil'den sonra dinleyicilerine Rus müziğiyle ilgili bir program yapma sözü vermiştik. İşte biraz gecikmeyle de olsa bugün o sözümüzü tutuyoruz. Aslında şöyle sizin ilk müzik yazınızdı. Ben de genelde halk şarkıları çaldım bugüne kadar. Benim de ilk rock müziği programımdı. Yani ben de çok keyif almıştım. Yani baya heyecanla ne derler beklediğim bir programdı ve yani programda da baya bir keyif almıştım. Yani aslında benim gönlümde zaman zaman yani bundan sonra da yine Medya Günlüğü ve Babil'den sonra e, ortak programlar yapabiliriz belki. Yani Rus müziği örneğin benim programlarımda eksiğini, eksikliğini hissettiğim bir müzik oldu. Yani çok iyi bildiğimi söyleyemem Rus müziğini. E belki bundan sonra da zaman zaman e, ortak program yapar Yani Rusya'yı ve müziğini konuşmaya devam ederiz. Tabii seve seve yani birkaç ay öncesine kadar aklımda ne müzik yazısı yazmak ya da müzik programı yapmak vardı ama hayatın ne getireceğini hiç bilmiyoruz ya Adnan Genç vasısıyla ve sizin yardımınızla benim de hayatımda Yeni bir pencere açılmış oldu. Çok Benim için de çok keyif verici. Peki bugün Rus müzikleri çalacağız. Yani şarkıları siz seçtiniz. İşte programın başında dinlediğimiz şarkıdan başlayalım mı? Yani Pugaçova'nın Rus müziğindeki yeri neydi Cenk Bey? Programı Allah Pugaçova ile açmanın doğru daha doğru olacağını düşündüm. Neden diye soracak olursanız Rusların ifadesiyle söylüyorum. O bir Dona. Ya da şöyle söyleyeyim, Türkiye'de Ajda Pekkan neyse Rusya'da, Allah Pugaçova'da o. 1965 yılında başlamış müzik kariyeri. Hep bir numara olmuş bugün de dahil. Plakları 250 milyondan fazla satmış Rusya'da ve diğer ülkelerde. Ayrıca sadece şarkılarıyla değil, özel yaşamıyla mesela sık sık evlenip boşanmasıyla da gündemde olmuş. Ee, bu arada hani küçük bir parantez açık bir bilgi vereyim. Ee, eski kocası Filip Kilkarov. Ee, peki Filip Kirkorov kim Kimdir? diye soracak olursanız o da Tarkan'ın şarkılarının Rusçasını söyleyerek güne kavuşmuş bir sanatçı. Ee, programın başında e, Pazarin Nüya Saboy işte Türk e, çey, beni de yanına çağır ya da beni de gittiğin yere götür diye çevirebiliriz. 97 yılına ait bir besteydi. Ee, sözleri tüm e, Rusya'da e, tüm zamanların en çok sevilen 100 şarkı sözü arasında yer alıyor. E, bir de son olarak gerçi Bugachev'in siyasi bir kişiliği yok ama beni mali krizden çok e, insanlarımızdaki manevi kriz düşündürüyor diye bir lafı var. Ben bu lafını çok seviyorum. Onu da ammadan geçmek istemedim. Şarkılara geçmeden önce yani sizi ilk kez tanıyacaklar için Rusya ile ilginiz nasıl başladı? Biraz söz edebilir misiniz Cenk Bey? Evet. Dediğim gibi 37 yıllık gazeteciyim. Bunun 21 yılı Millet Gazetesi'nin Moskova temsilcisi olarak geçti. Kendimi çok şanslı bir gazeteci olarak diyorum. Çünkü Moskova'da gerçekten tarihi bir dönemde görev yaptım. İlk gittiğimde 89'du yani Sovyetlerin son yılları. Dolayısıyla Sovyetleri gördüm, kılışını gördüm. Rusya'nın demokrasi ve piyasa ekonomisine geçmeye çalıştığı o kaos dolu 90'ları gördüm. 2000'li yıllar Putin'in iktidara gelişi ve Rusya'nın yeniden ayakları üzerine doğrulması. Bu saydıklarımın hepsi Rusya tarihindeki dönüm noktası olaylar. Ben de tarihe tanıklık etme hatta bizzat tarih yazılırken bizzat içinde yaşanma olanı elde etmiş, şanslı bir gazeteci olarak veriyorum kendimi. Moskova'dan döndükten sonra da Rusya'yı Türk-Rus ilişkilerini takip etmeye devam ediyorum. Medya günlüğünde yazıyorsunuz. Ben takip ediyorum evet. yazılarınızı. Bir de Rusya deneyimlerinizi anlattığınız kitaplarınız var. Biraz onlardan söz edebilir miyiz? Toplam dört kitabım var. Bunlardan ikisi 90'lı yıllarda çıktı. Yani baskısı tükendi. Şu anda ulaşması neredeyse olanaksız. Ama 2016 yılında çıkan Rusya'nın Sırları diye bir kitabım var ve 2018'de de Putin'le ilgili Putin'in Hayat Gecesini anlattığım bir kitabım var. Bu dört kitap içinde ben en çok Rusya'nın Sırlarını seviyorum. Neden derseniz bu kitap benim orada Moskova'da yaşadığım yıllarda. E, gündelik yaşama ilişkin e, edindiğim, biriktirdiğim gözlemlerimden e, oluşan e, bir kitap. Yani dört tane kitabım var. E, az önce bahsettiğiniz son kitabınız bulunabiliyor mu? Yani. E, son iki kitap şöyle... e, Putin'le ilgili kitap e, bulunabiliyor kitapçılarda. Rusya'nın sırları da internet üzerinden e, sipariş verebilebiliyor. Peki Rus müziği ile e, aranız nasıl? Yani sever misiniz? Yani dediğim gibi e, ortalama hatta <gülüyor> tutucu bir müzik e, severim ben. Gözüm cennesten pek Geniş başka istiyor, bir şey yormuyor. Biz... E, yani Rus müziğine böyle çok özel bir bilgi, bilgi duyduğumu söyleyemem. Fakat şu var e, sonuçta e, yetişkin hayatımın önemli bir bölümünü ben e, Rusya'da geçirdim. Dolayısıyla o ülkeyi her açıdan tanımaya çalıştım. Şimdi yaşadığınız ülkede gündemi, siyasi, e, ekonomik gündemi takip ederken aynı zamanda toplumda dinlenen müziklere, sevilen sanatçılara uzak durmanız da haliyle mümkün olmuyor. Ki zaten gazetecilik açısından doğru da değil. E, sadece bir iki alana yoğunlaşmak. E, ben 1990'ları Rus müziği için, ki benim e, sevdiğim bir dönem, Rus müziği için bir rönesans olarak e, görüyorum. Söyledikler birliği daha İşte... Toplum ve sanatçılar üzerindeki baskı kalktı. Genç ve yetenekli şarkıcılar, gruplar ortaya çıktı. Çok güzel besteler vardı ki çalacağız bunlardan birini. Yani şunu da söylemek isterim tabii. Bu seçtiğim şarkılar tümüyle benim müzik zevkime uygun. Yani bu programda işte Rus müziğini, onun farklı türlerini tanıtmaya çalışmıyorum. Benim yerimde olsa, başkası olsa muhtemelen başka şarkılar, başka parçalar seçerler. Peki bir şarkı arası verelim. Vladimir Vysotsky galiba. Biraz söz edebilir misiniz? Hem Vysotsky'den hem de söyleyeceği şarkıdan. Evet şimdi Rus müziğini ister meraklı olun ister olmayın böyle bir programda bence mutlaka çalınması gereken şarkıcıların başında geliyor Vladimir Vysotsky. Hatta hatta e, belki de başlı başına bir program yara, e, yapmayı hak eden birisin. Rusya için, e, Rus halkı için bir efsane. E, 42 yaşında ölmüş 1980'de. E, bugün Lenin'i bilmeyen Rus gençlerinin neredeyse tamamının, Vassolski'yi tanıdığını söylersem nasıl bir üne sahip olduğu hakkında herhalde bir fikir vermiş olurum. Sadece şarkıcı da değil, Ozan, tiyatro ve sinema oyuncusu. Ee, belki bilinen anlamda bir siyasi muhalif demek doğru değil ama tarzı o dönemdeki e, egemen Sovyet sanatının e, çizgisinin dışında ve e, gerçek bir halk e, sanatçısı e, halkın taparcasını sevdiği bir e, isim e, biz de onun çok e, sevilen bir şarkısını "Koni e, Privet Levy yani Türkçe'ye de It atlar diye çevirebileceğim bir şarkısını dinleyeceğiz. Вдоль обрыва по над пропастью по самому Стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало. Ветер пью, туман глотаю, чую с восторгом Пропадаю, пропадаю, чум Кони чудным мфлин. Я-я. Выпробую. Не слушайте. Лететь. Дожить не успел Мне допеть Не успеть И я ней напою И я куплет допою Хоть немного еще Постою на краю пушинкой ураган сметет с ладони и в санях меня голубом повлекут по снегу утром вы на шаг неторопливый перейдите май кони с немного Продлите путь к последнему приюту Чуть помедленнее, Тони Чуть помедленнее Не укащите вам кнутый плеть Но что-то кони мне попали Привередливые И дожить не успел Мне допеть, не успеть И я коней напою И я куплет допою немного еще постою на краю Мы успели Кости к Богу Не бывает опозданий что ж там ангелы поют Такими злыми Голосами Или это колокольчи Весь зажелся от рыданий Или я кричу коням Чтоб не несли Так быстро сани Чуть помедленнее ne koni, чуть помедленнее. Умоляю вас, скачь, не летей. Но что мне попали. не успел. Так хотя бы допеть я коней напою И я куплет бою Хоть немного еще Постою на краю Rusya'yı konuşmaya geçmeden izin verirseniz Adnan Genc'in kitapları ve yazıları ile Hemşin'i tanımıştım. Şimdi Adnan abi için bir Hemşin ezgisi dinletmek istiyorum. Sözleri ve müziği Hikmet Akçiçe'ye ait bir ezgi. Hadi gidelim yaylaya. Sis kapladı bizim yaylayı. Sabah güneş gökte parıldar. Kuşluk vakti sürü ağıla girer. Akşamları ortalığı sis kaplar. Gece olur ayın şavkı vurur. Küçükler etrafta koşuşturur, ihtiyarlar camide toplanırlar. Yaşlı kadınlar gizli gizli ağlarlar. Delikanlılar, kızlar düzde horon oynarlar. Kız, "Hadi gidelim yaylaya." diyor bu eskide Hikmet Akçıçek. Biraz da uzun süre yaşadığınız Rusya, Rusya'dan söz edelim mi? Yani Rusya nasıl bir ülke? Rus insanı nasıldır? Özellikle benim gittiğim zamanlar Sovyetler gibi hiçbir ülkeye benzemiyordu. Daha doğrusu oradaki sistem bize, yani bize derken işte Türkler, Almanlar ya da Japonlar fark etmez, kapitalist sistemde yetişmiş bizlere gerçekten çok yabancıydı. Ee, bu ilginç bir sistem ee, devletin vatandaşa birey olarak hiçbir hakkı bulunmadığını her gün kafasına vura vura anlatan bir sistem. Evet belki yola iyi niyetli çıkılmış başlangıçta ama sonradan her şey tersiz olmuş. İnsanların işte en basit gündelik ihtiyaçları için mücadele vermek zorunda kaldıkları bir düzene dönüşmüş. Komünizmden mi bahsediyorsunuz yoksa? Hayır hayır kesinlikle hayır. komünizmden bahsetmiyorum çünkü e, en azından benim gittiğim zamanlar ortada komünizm falan yoktu, kalmamıştı. Ne vardı? Devlette çöreklenmiş, devletin tepesine çöreklenmiş bir grup ayrıcalıklı insan yönettiği bir sistem ve bu sistemin hiçbir ideolojisi yoktu. Dolayısıyla işte malum e, soğuk savaşın bitmesi. E, Komünizm yenilgisi olarak e, yorumlanır genelde. Bence son derece e, yanlış e, bir değerlendirme. Çünkü ortada komünizm falan yoktu. E, bir de hani Ruslar nasıl insanlar sorusuna e, şöyle yanıt vereyim. E, Rusların e, bakış açısıyla söyleyeyim. Ruslar başka hiçbir ulusa benzemediklerini, e, herkesten farklı bir kültürleri olduğunu inanıyor. Ve buna da e, kısaca Rus ruhu adını veriyor. Peki bu Rusya ile Batı arasında bitmeyen bir gerginlik var. Yani işte kısa bir süre önce de Karadeniz üzerinden yaşandı bu. Sizce bu gerginliğin kaynağı nedir Cenk Bey? Bence şu yani basit benim açımdan Rusya gerçekten çok önemli ve özellikle doğal kaynaklar açısından çok zengin bir ülke. Batı'nın derdi işte bu Rusya'nın ayaklarının üzerine doğrulmasını engellemek. E, bu yüzden işte Sovyetler dağılınca hemen NATO ve Avrupa Birliği hemen Rusya sınırlarına yaklaşmaya Rusya'yı kuşatmaya başladı. E, Rusya'da imparatorluk geleneğinden bir, gelen bir ülke. E, kendi sınırları içinde yaşamayı bir türlü kabul etmiyor. Rusya'nın ve aynı zamanda Putin'in e, Amerika'ya karşı olan tavrın nedeniyle dünyada ve bizim ülkede e, sempatisanlar olduğunu da biliyoruz. Ama yani bana e, Rusya ile Batı Arsık kavga belki biraz argo bir deyim olacak ama biraz kayıkçı kavgasını hatırlatıyor. Yani Amerikan emperyalizmine karşı çıkıp da Rusya'ya desteklemek bana biraz ironik geliyor. Çünkü sonuçta benim açımdan Rusya'da emperyalizm ülke sadece Amerika kadar güçlü değil. Bir, şey. bir şarkı arası daha verelim mi? Yine siz anons eder misiniz sıradaki şarkı ile. Program başlarında işte bu 90'lardan e, Rus müziği açısından Remsans diye söz etmiştim. O döneme ait bir şarkı e, Valeria söylüyor. E, burada hemen minik bir parantez açayım çünkü e, konu ne olursa olsun dönüp dolaşıp bir şekilde siyasete bağlanıyor. İşte Valeria da e, Putin'i destekleyen bir açıklama yapmıştı. Bu yüzden toplumun en azından bir kesiminden tepki çekti. İşte bunun üzerine kimse benim satın falan almadı diye kızgın bir açıklama yaptı. E, Rusya'nın Kırmayına hakkına destek verdiği için Litvanya onu kara listeye aldı, ülkeye girişini yasakladı. E, kısa bilgi e, bu kadar. Çok sevdiğim bir şarkı. Adı e, Samaljot. Valerya söylüyor. Samaljot e, uçak demek. E, çok kısaca bir aşk şarkısı. <gülüyor> Опять об этом просим Когда мы расстаёмся konusuna biraz ara verip internet gazeteniz medya günlüğünden söz edebilir misiniz? Moskova'dan döndükten sonra kısa bir süre sonra Aydınbağ'ın milliyeti Demirören grubuna sattı. Bundan tamı tamamına 10 yıl önce ben o tarihte milliyetten ayrıldım. Yani 31 Mayıs 2011 tarihinde ben gazeteden ayrılma kararı aldım. Duygusal açıdan herhalde hayatımın en zor kararıydı. Çünkü e, o anda e, o ana dek 25 yıldır çalışıyordum ve aslında hiç mi hiç ayrılmak istemiyordum. Ama gerçekçi baktığımda beni yetiştiren milletin yerinde artık yerler eskiyeni, e, gazetinin e, son sürat duvara giden bir kamyona benzediğini görüyordum. Kalabilirdim ama kalsaydım geceleri, Yastığa başıma koyduğumda vicdan azabı çekecektim. Ben de onun için ayrılmayı seçtim. Derken medya günlüğünü kurdum. Başlangıçtaki amacım aslında medya eleştirisi yapmak ve Rusya ya ilgili konularda yazılar yazmaktı. Haber olsun istemedim, özellikle istemedim. Çünkü kimse kusura bakmasın. Bugün... Haber sitelerinin e, çok büyük bir bölümünün gazetecilik yaptığını düşünmüyorum. E, tek yaptıkları ajanslardan gelen haberleri, e, işte başlığını bile değiştirilmeye gerek duymadan yayınlamak. E, başlangıçta medya eleştirisi e, diye yola çıktım ama zaman içinde e, Türkiye'de medya tektikleşmeye, insanların özgürce yazabileceği mecralar daralmaya başlayınca, Aynı zamanda fikir yazıları da yayınlayan bir siteye dönüştü kendiliğinden. E, gazeteci olsun olmasın herhangi bir konuda yazı yazmak isteyen ama yazacak yer bulamayan insanlara e, bir pencere e, açmaya çalışıyorum kendimce. Ki bu da beni son derece mutlu ediyor. İşte siyaset yazan var, futbol yazan var, sanat yazan var, felsefe var. Kendine göre bir misyon sitesi. E, haber serilerinden farklı olarak içeriğinin büyük bölümü kendi süreriyor, yani özgün bir içeriği var. E, sloganı bağımsız medya eleştiri ve fikir sitesi. Bu bağımsızlık konusunda çok önem veriyorum ve bu nedenle de kesinlikle reklam almıyorum. E, Türkiye'de hepimizin bildiği koşullar içinde özgürce doğru olduğunu inandığım gazeteyi yapabildiğimi söyleyebilirim. Bu anlamda mutluyum. Ne mutlu size. Peki program dinleyicilerimiz ne yapabilir medya günlüğü için? Ne önerirsiniz? Yani yanlış anlamak istemem. Kesinlikle ve kesinlikle maddi bir destek talebim yok kesinlikle. Hmm. E, siteyi, medya günlüğünü, e, sosyal medya hesaplarını takip ederlerse e, sevinirim. E, gerçekten güzel yazılar da çıkıyor. Buradan e, sizin aracınıza bir çağrıda da bulunayım. Babil'den sonra dinleyiciler arasında e, müzikle özellikle müzikle ilgili yazı yazmak isteyen varsa medya günlüğüne gönderebilir. Tabi her yazının gönderen her yazının yayınlanacağı garantisi veremem daha görmeden ama e, en azından çok titiz bir şekilde değerlendirileceğin sözünü verebilirim. Bir şarkı daha dinleyelim mi Cenk Bey? Ee, evet, e, Rus müziğine aşina olmayanların bile duymuş olduğunu tahmin ettiğim bir şarkı Ochi Çorni'ye. Ee, sözleri Ukrayna'nın şair Yelgeni Genel ait. 1870'lerde yazılmış. Ee, kesin olmamakla birlikte Beste'nin Alman, Florian, Hermann'a ait olduğu sanılıyor. Dünyada en çok bilinen Rus romanlarından biri. Aslında hemen hemen bütün Rus e, sanatçılar, şarkıcılar bu şarkıyı söylüyor, söylemiş. Ama ben opera sanatçısı Dimitri Ovturopkin'in söylediği versiyonu seçtim. Nedeni de şu: 2017'de bu dinleyeceğimiz şarkıyı seslendirdikten bir iki ay sonra 55 yaşında kanserden hayatını kaybetti. Şu anda Moskova'da Nazım Hikmet'in de yaptığı mezarda kendisi yatıyor. Şarkı bir kadının güzel simsiyah gözleri için yazılmış. Bu arada Nazım Hikmet dedim 3 Haziran'da Nazım Hikmet'in 58. ölüm yıldönümü var. Bu vesileyle de onu da anmış olalım. İzlediğiniz <gülüyor> ve Gökyüzü, nerede sari bir E, programın sonuna geliyoruz yine e, son şarkıya geçmeden e, dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı Cenk Bey? Evet var yani tabi öncelikle bu programı e, birlikte yapma fırsatı verdiğiniz için e, teşekkür ederim. E, benim için e, bütün laf, e, konular sonuçta bir şekilde cennese bağlanıyor. Programın başına cennetten söylemiştim. O, o programda bana hiç konserlerine gidip gitmediğimi sormuştunuz. Ben de gitmediğimi gidemediğimi söylemiştim. Fakat şimdi böyle bir şans doğdu. E, Cenes 14 gün aradan sonra sonbaharda Britanya'da turneye çıkıyor. Aslında daha önceydi ama bu virüs, koronavirüs nedeniyle ertelendi. Ben de iki arkadaşımı Blasco konserine gitmek için ikna etmeyi başardım. Tabii salgın nedeni çok belirsiz bir ortam var. Ama hani her şey yolunda giderse hayatımın ilk ve herhalde maalesef son Cenes konserine gideceğim. Son diyorum çünkü... Grubun çekirdeğini oluşturan işte Phil Collins, Tony Banks, Mike Rutherford bugün artık 70 yaşındalar. Yani bir daha konser vermeleri zor e, gözüküyor. Eğer e, bütün engelleri aşıp koronavirüsü yenip Glasgow'a gidebilirsem e, izlenimlerimi e, sizinle Babil'den sonra da paylaşmaya gerçekten çok Çok isterim. büyük keyif olur benim için de gerçekten. Ee, son şarkımıza gelelim. Ee, program boyunca kaybettiğimiz gazeteci dostumuz Adnan Genç'i e, anmaya çalıştık. Son şarkımızda Adnan'ın e, sevdiği, Rus grubu DDT'den olsun. Adını böyle anmış olalım. Şarkının adı Rodina yani Batan. Ee, Boris Pasternak'ın e, Doktor Jibago romanından isminerek yapılmış bir beste vatan sevgisini farklı bir şekilde anlatan bir şarkı. Sevgili dostlar bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. Medya günlüğü ve Babil'den sonra ilk ortak programında geçen hafta 17 Mayıs'ta hayata veda eden gazeteci abimiz Adnan Genç'i andık. adan Genç bizim gibi birçok insanın iz bırakan Engin Gönüllü, Çelebi bir abimizdi. 4 Haziran Cuma günü dostları, arkadaşları çevrim içi bir programla onu, onu anlayacağız. Cenk Bey sizi de bu anmaya davet etmek isterim eğer uygun olursanız. Hadi seversen. Babil'den sonra katıldığınız için desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım işte bundan sonra Genesis konserini konuşarak Birlikte program yapmaya devam ederiz. İnşallah, teşekkür ederim. Sevgili dostlar, geçtiğimiz 9 günde Açık Radyo ailesi, yani kurucuları, çalışanları, biz gönüllü programcıları ve siz dinleyicileri, geleceğe dair umutlarımızı tazelediğimiz bir dayanışma işenliğini birlikte yaşadık. Açık Radyo'nun bağımsızlığının en büyük güvencesi olan dinleyicileri, 18. kez desteklerini radyomuza ilettiler. Aslında dayanışma sadece bu 9 günde sınırlı değil. 365 gün 24 saat sürecek bir dayanışma şenliğinin ilk 9 gününü geride bıraktık demek belki daha doğru olacak. Yani her an açık radyonun web sayfasına girerek destek olmak istiyorum düğmesinden desteğinizi radyomuza iletebilirsiniz. Son şarkıya geçmeden 19 Haziran'da gerçekleştirilecek bir başka Dayanışma eyleminin duyurusunu da yapmak istiyorum. 19'da Ziran Cumartesi, 19'da Mehmet Erenler'den Melike Demira'ya kadar 47 müzisyen, şarkılarını pandemi sonrası zor günler yaşayan, Müzik emekçileri için seslendirecekler. Çık Radyo'nun da desteklediği Dayanışma Yaşıtır konsertinin biletlerini BiletX'ten satın alabilir ve müzik emekçilerine sizler de destek olabilirsiniz. Konserin detaylarını Anadolu Müzik Kültürleri Derneği'nin web sayfasından ve Facebook sayfasından öğrenebilirsiniz ve tabi Facebook Babil'den sonra sayfamda da bütün detaylar yer alıyor. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu programın ve bundan önce yayınlanan programların kayıtlarını Facebook Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Programı Adan Genç'in çok sevdiği Rus Rock Müzik Grubu DDT'den dinleyeceğimiz bir şarkıyla kapatıyoruz. Adnan abinin ruhu şen olsun. Haftaya Pazartesi 13.00'de 95.00 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle hepinize müzikle dolu sağlıklı, huzurlu bir hafta gidiyorum. Esen kalın. Stolka <gülüyor> let Сколько дней я ищу то, что вечно со мной? Сколько лет я жую вместо хлеба, церую любовь? Сколько жизни в висок мне плюет вороненым свалом? Средних ворот, линь, наручники порваны, род, сколько раз покатившись, моя голова. Желух Боже Сколько веры в руках оставных малошей Дай им окасаться как та труба И не Личи, наручники порваны рот. Сколько раз покатившись моя голова, спереполнай плаки, летела отсюда.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 Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Nisan ve Asya Borahan'a teşekkür ederiz.